Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinize Modern Sabahlar'da buluştuk yine yeni bir haftanın başı Oktay Geçikmiş bir şekilde ağrısını yapmaya çalışıyorsun O şarkı devam ediyor abi arkadan o akşama kadar devam edecek o. Hayırlısı olsun diyoruz. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler yeni bir haftanın başındayız. Modern sabahlarda Fahir Öğüşü stüdyomuzda. Hoş geldiniz Fahir Bey. Konuş bakayım. Hoş geldiniz Fahir Bey. Fahir'in mikrofonu bozuk galiba yine. <gülüyor> Allah Allah yine sinirleneceksin durup dururken. <gülüyor> Fahir'in yerinde bu hafta Ali'nin oturuyor. Sevgili dinleyiciler benim için de bir huzur. Hakikaten şurada güzel kızımı görmek. Fahir'in sakallı yüzü yerine. Beni çok daha mutlu ediyor. Bilmiyorum Oktay sen karşı stüdyodan, B stüdyosundan bakan bir insan olarak. Resmen bana bu hareketinde şey demiş oldun. Ee, Aile nedir, çoluk nedir, çocuk nedir bilmez demiş oldun. Gerekli dersleri çıkartıyorum. Valla gündeme bulaşmayayım bulaşmayayım diyorum ama galiba bu, bu kaçınılmaz bir şekilde e, konuşulması gereken bir şey. Başbakanın Devlet Bahçeli'ye açığını yakalan... <gülüyor> Ması mı? O? Ne o? Ben şu anda başka bir şey güluyorum. Ee, evet, öyle bir e, şey sarf etti Ne dedi? Etti. Tam olarak. İşte aile nedir bilmez, çocuk nedir, çocuk nedir bilmez <gülüyor> dedi. Arada da öyle bir şey oldu çünkü onu, onu <gülüyor> inceden inceden bir şey oldu. Ee, öyle bir şey söyledi. Yani şimdi ben de zamanlaması çok manidar Ali'nin süslediğimizde oluşunun gibi geldi ee, bana. Yani öyle öyle düşünme canım. Onun orada karşıtlığı nasıl düşüneyim abi? Her şey üst üste geliyor. Yani tesadüf mü sence? Hakikaten siyasetimiz yeni bir dip görmüş oldu. Evet, nasıl bu rekorlardalar yaşanıyor ya dolar rekorları? Evet. Siyasette de seviye rekor yaşanıyor ama maalesef ters orantılıydı yani. Yani o artık şey. Tam var tersi ya, olsa dolar giderek düse, seviye giderek yükselsin mesela. Ne kadar güzel bir Türkiye. Biz hani 3-4 senedir şey diyoruz ya çocuklar. Ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum diye bir şeyimiz var ya. Hı hı. O ne kadar güzel bir ülke olduğumuz için her geçen gün bu lafımızı hem tekrar hiyoruz hem de her gün başka bir şey şaşırıyoruz. Heyecan Tabii devam ediyor. Abi. Bu bunun bir benzeri de benim bildiğim kadarıyla eroin manlık. Nasıl yani? Ee, hiç şaşırmadan gibi giderek dozu arttırmaya gerekiyor şaşırabilmek için. Arar da çünkü insanın şaşırmaya da ihtiyacı var. O yüzden böyle giderek bir doz artımına hmm. gitmek gerekiyor. O da insanı felakete sürüyor. Ama tam tersi de olabilir. Günden bağımlılığı da öyle bir şey. Öyle bir şey. Her şey gün olabilir. yeni haber olsun ama şaşır, Abi kesmiyor ya yani. şaşırmıyoruz. Şaşırtacak bir şey lazım abi falan şaşırtmeli. Varankı kesmedi abi başka bir şey ver falan gibi. <gülüyor> Süt limon olsaydı her yer... Mesela o zaman da yoksunluk sendromuna girersin. Tabii. Yani, yani o Norveç'te niye insanlar bu kadar çok intihar ediyorlar? Ya Yok çünkü. Gündem yok abi Norveç, de, Norveç için durumu farklı olabilir de ülkemiz için yani bu kadar alışmışken birdenbire her şeyin kesilmesi, kesilmesi birdenbire bir şey olması. Hani olur da öyle bir keşke şöyle olsa, bir gibi öyle olsa falan filan diye konuşuyoruz ya bazen. Ülkemiz böyle demokratik olsa, şöyle olsa, azınlıklar şöyle öyle falan filan diye. Birden öyle bir şey olsa da bir sorun olur ben sana söylüyorum. O zaman mahvoluruz işte. Tabii. Birden Ama Cold Turkey'yi bitirmekte faydalı diyorlar yani. Cold mu diyorsun yani? Öyle bir şey yapmak lazım. Faydalı arasında. değil de Cold mu bitiriyorsun? Tabii tabii. Bir krize yatsın ülke olarak bir hafta böyle bir şey alalım. Ondan sonra temizlenmiş olarak. Şu anda hala ama çıkıştayız, çıkıştayız değil mi? Bir avukma demokrasisi gibi devam. Şu anda Şu anda çıkıştayız yani. 30... Dozu arttırıyoruz. Tabii tamam. dozu arttırıyoruz. Yani Kimine çıkıştayken... göre çıkışta bağımlılara göre çıkışta cankiler, gündem cankileri çıkıştayız der ama e, bir belli bir mesafeden bakınca aslında yavaş yavaş felaketi dibe doğru sürükleniyoruz bu dibe, taraftan di, Dibi Sürekli kazıyoruz. Sürekli kazıyoruz. Yani hakikaten ülke olarak artık şey yapmaya başlıyoruz. Gündemimiz hiç şey olmasın diye annemizin bileziklerini bozdurup satacağız gündem şeyleri. Yeter ki gündem bizi edice. tatmin etsin. Seviyesizlik bizi tatmin etsin. Bu gündem böyledir işte. En başta bedava verirler gündemi. Ondan, Ondan sonra aldıktan sonra, sonra hadi bakalım. Hadi Fatih 9'u mu istiyorsun? Git bakalım. Annenin bileziklerini sat gel diyecekler. Veya o yüzden şey diyecekler, öyle bir laf var ya hiç bilmiyorum. Denk geldi mi? Turbun büyüğü heybe de. Diye bir laf dolaşıyor ya şu anda. Hadi ya öyle bir şey mi dolaşıyor? Öyle bu şey 30 Mart'a doğru mu? 30 Mart'a doğru bir şey patlayacak <gülüyor> falan diye. E şimdi bize oluşturdular falan. Ondan sonra esas bomba bu değil. Esas bomba bunu değil Nedir esas bomba? E artık bugüne kadar Twitter'dan, Twitter'den bedavaydı. Artık parayla bu işler deseler millet koşacak verecek. Hemen veririz ya hemen veriz. Ne yapacağız? Yukarılara mı bakacağız? Öyle başka bir şey şaşırmak Hakikaten Nereye bakacağız? Bu. Gerçi bugünlerde de böyle bir e, gündemden uzaklaşmak isteyenler varsa dünya e, çok uygun. Evrende dünya çok uygun. Jüpiter'i çıplak gözle görmek için bugünlerde. 1 Mart'tan sonra şöyle gökyüzüne baktığın zaman Jüpiter'i e, net bir şekilde göreceksin. Hatta sadece Jüpiter'i değil. Bunun 4 tane yalakası var. Galaksi dünyasında yalaka diyebiliyor muyuz uyduya? Tabi. Dört tane uydusu var sevgili dinleyiciler. Onlar da mümkün olacak gözle görmek. Yani onları da gözle göreceğiz. Ondan sonra en uygun yerlerden biri de... Hop! Neresi olacak? Ürgüp! <gülüyor> İngiltere olacak <Evet>. değil mi? <gülüyor> İngiltere olacak. Ürgüp'te başka şeyler var. Abi bak gündemine sen. Ürgüp'te ben... mübiter diye niye kafanı kaldırıyorsun? Bazen şeyi üzülüyorum. İnsanlar geldi Ürgüp'ten güneş tutulmasını izlediler ya evet. zamanında. Çok dibimizde olan bir şeyi kaçırdık mı ya o zaman? Güneş tutulması buradan da OTTÜ'den seyrettiğimi hatırlıyorum ben ya güneş tutulmasını. Evet ben de izlediğimi hatırlıyorum. Bu ne ya diyerek de çok izlemediğimi hatırlıyorum yani. Bu ne şimdi yani falan dediğimi hatırlıyorum. Hatta yani. çıplak gözlerle izlemeyin falan filan bilmem hmm. de bir sürü şey dikkat ettik. Ali'nin de olmamıştı bir... o zaman. Ali öyle mi? Hatırlıyor musun güneş tutulmasını Hayır. Hayır hatırlamıyorsun. Hiç sizin okulda öyle bir şey izlediniz mi çocuklar güneşe bakmayın dedi mi öğretmen falan? Evet. Aa ne oldu? Öldük. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bu çocuğun <gülüyor> okulu yok mu? Babası niye getiriyor <gülüyor> falan filan? <plaktı? gülüyor> Diye soranlar. Bu arada az önce demin konuyu çok net şekilde kapattı biliyorsun değil mi? Evet. Seninle. O doğru yani. Seninle konuşmak istemiyor herhalde yayında. Öyle bir durum var. Öyle mi Alin? Ya. E, birden konuyu kapattı. Sert bir şekilde de kapattın yani. Yok hayır konuşmak istiyor. İlerleyen dakikalarda uzun uzun konuşacağız ama e, Alin Hanım tatilde. Evet Değil tatilde mi? doya doya. Tatilde olduğu Radyo için buralarda. stüdyolarında efendim bugün belki fırınlarda, tedarikçilerde tatlı tatlı gezdiriyorum çocuğumu. Ne kadar güzel yani şu failenin anlayışı da hakikaten yani özellikle bebek olduktan sonra çok anlayışlı oldu. Alin gelecekse o zaman oturacak yer olmaz. Ben bana yarınlık müsaade çocuklar diyerek aynı şekilde ee, ben programa Abdülkadir Servidi'den dedim. O dört tarafa geldi 5. olarak. Evet. Yalnız benim geldiğim hafta sandalye koymak yerine birisi gelmesin. Dön dön denerek yapın diye bir şey var. Aynı mantığı biz de yapalım. Yani Abdülkadir Bey'e ulaşamazsak Hüseyin Bey'e ulaşalım diyorum ben. Doğru. Hüseyin Bey de en az Abdülkadir Selvi kadar, kadar donanımlı Donanımlı ve yer, e, yer doldurabilecek bir ilgileniyor. O kadar tarafsız ona. diyelim. Henüz fırsat verilmedi kendisine ama e, bizim kapımız Modern Sabahlar olarak her şey açık. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ve <gülüyor> Hüseyin Yayman gülüşüyle haftamın ilk taklidiyle karşınızda olduk. Az sonra birlikteyiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Türesiniz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili severler 5 stüdyosunda nokta Demeci A stüdyosunda Konuğumuz Alin Kayacan bizimle birlikte Bir kez daha günaydın size Kız bir günaydın da poğaçanı yut Günaydın <gülüyor> Günaydın, <gülüyor> günaydın. <Allah>. Sayımı karıştırıyorum <gülüyor> Hay Allah ya Evet buyurun efendim Sen bana günaydın demediğin için biraz ben de bir İkiz kaçlık oldu de ee, ben günaydın dedim. El sallıyor Aylin. Sevgili şu anda size. Ee, bir taraftan da kaşıkla poğaça <gülüyor> Değişik bir e, yeme stili ve yeme taktiği var kendisinin. Lezzetli oluyor mu öyle olunca? Kaşıkla yiyince? Evet. Bayağı su, suyuruyorsun falan. Kaşık deyince de böyle aklınıza şey kaşık gelmese sevgili dinciler. Bayağı çay plastik çay kaşığıyla <gülüyor> değişik bir şey var. Heyecan var. Çeşitli heyecanlar, çeşitli yerler devam ediyor. Bir heyecanda İngiltere'de. Bir şey yapalım mı sana Alinle beraber? Ney? Ekmek, ekmek mi? Zayıfak. Şimdi yapacağız. Ne? Çipetmet, çipetmet, çipetmet. E ee, sen de beni maymun gibi bırakıyorsun Ali. <Gülüyor> tamam. Sen başka yeri gelince yaparız. Bir kuş sesi haberde kuş sesi lafı olursa hemen yaparız tamam mı? Sen poğaçanı koşıklamıyor tamam <Gülüyor> mı? Buyurun efendim. Devam edeyim mi? Ben baba kız arasına girmek istemedim çünkü. Valla doğrusunu da yaptı Oktay. Ama artık biraz gündeme dönebiliriz İngiltere. O zaman İngiltere'ye bakıyoruz. Şimdiki haberimiz kuş sesleriyle ilgili. Çipet pet, çipet pet, çipet pet. Altılıydı. yedir. Çipet bet, çipet bet, çipet bet. Bastırı Cibili, cibili, cibili, cibili. şok, şok. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok merak etmiştim çünkü gündeme bakamaz oldum. <gülüyor> ne yapacağınızı çok merak ettiğim için bunu yapmak zorundaydım. Halbuki önümüzdeki haber İngiltere'den gelen haber kuş ile ilgili falan değil. Ee, İngiltere'ye Prensi William ve eşi e, Düşes Kate Middleton'la ilgili Catherine'le ilgili Catherine, daha doğrusu evet, o... ikinci bebeğine hamile olduğu dedikoduları yayılmaya başladı. Saray içi espriler şakalar. Saray içi baskı sadece yani üzerlerindeki baskı demek ki çok yoğun. Sadece sarayla olmuyor. Yani bütün ülke çullanıyor bu çiftin üstüne adeta. Basınıyla ondan sonra komşularıyla. Taht oyunu mu bekliyorlar? Şimdi mesela İngiltleri de bugüne kadar boş çıkmış olsa da William'la Harry arasında acaba bir şey olacak mı mücadele olacak mı diye İngiliz halkı bir heyecanla bekledi. Evet doğru. Ama bir şey olmadı da insanlar öyle bir olma ihtimali varsa falan filan diye gerçi olmadı dediğimiz yani belki çıkacak. Yok öyle olmadı. Orada çünkü şey var. Canım yani Prens Charles var ya. Bizim abi bizim etmemize gerek yok ya. Babamız çok, var ya daha bizim falan filan çok gibi. Çok şey bak. yaptıklarını düşünmüyorum heyle. Yani babam tahta çıkar 15-20 dakika sonra da bizden biri çıkar diye düşünüyorlardı büyük ihtimalle. Yani bir eğer şeyde yaşıyorsan monarşide yaşıyorsan He. Hayatta seni e, heyecanlandırabilecek tek şey tahta bir takım karışıklıkların olması gibi. Onun dışında ne olabilir yani? Doğru. Yani yani Monarşide yaşadığına değmez o zaman. Düzenli düzenli. Efendim ilk çocuğum bilmem nedir falan. Ama şöyle yani şimdi bakıyorlar. Hammalarına bakıyorlar. Babaannelerine bakıyorlar. Hı hı. Yani ne yapıyor ee, kraliçe? Yazın gidiyor. İskoçya'daki villasında takılıyor. Kışın belli mevsimlerde geliyor. Buckingham'da takılıyor bir düğün dernek olduğu zaman bir şey olduğu zaman geliyor onlara katılıyor falan filan ama yani çok böyle bir şeyi yok aslında ağırlık olacak daha doğrusu e, hani bir ağırlığı var ya kralçenin monarşik, monarşik monarşik ağırlığı, ağırlığı hissetmiyorsun insan ama hissediyor işte öyle bir yani, e, nerede hissettiler ki? en son hissediyor. işte şey sağdan soldan birilerini sörl ilan edince bir şey oluyor ama ne bir turnuvadan bunlar sörlük kazanıyorlar ne bir şeyden kafadan sör Sör oluyorlar o, o da doğru da yani böyle bir e, önce biz kendi hayatımıza bakalım abi demişler o bir Hakan Peker Zafer Peker konuşması vardı hatırlıyor musun kendi aralarında abi ne yapalım biz benzer konuşmayı Senen Erkoç Fadet Erkoç'tan da bekledik ama olmadı onların arası bozuldu ne, biliyorsun. O ben konuşmam? Yani biz önce kendi hayatımıza bakalım abi ikimizin de ikimiz de iyi olsun. Hiç şey yapmayalım biz kardeşiz ya. Anamız aynı bizim falan diye böyle bir konuşmaları var. Çok vardı. güzel bir konuşmaydı. Çok ben güzel derinlikle tabii ama... kahvelerini, kahvelerini içerken böyle bir konuşma. Çünkü değerli bir konuşmaydı. Ee, o konuşmaya benzer bir konuşma yapmışlardı. Şeyler aralarında. Ee, William'la Harry. Orada da en önemli şey örnek olacak kişi kraliçe. Ama Oktay Babaları öyle deme. falan değil yani. Taht gündeme geldiği zaman... O konuşmalar gider mi? Bir anda gider o Taj'ın şeyi... Ne derler parıltısı, taç var, e, ondan sonra topuz var, top var bir şeyler yani eli bayağı bir dolduruyorlar. <gülüyor> o zaman şimdi. şey mi diyorsun yani Zafer Peker Hakan Peker'in şansı? Taç olmaması. <gülüyor> Pop'un prensi kim olacak diye onlar da bir şey yaptılar tartıştılar da kimse çok şey yapmadığı için. Valla 3 aylık <gülüyor> hamile oldu bu defa bir kız bebek beklediğini yazmış e, gazetenin biri İngiltere'de e, William'la e, Catherine'in. Ee, ne olacak? Nasıl düşünmez misiniz artık? Tek çocuk olmaz. Ee, iki çocuk olması lazım muhakkak falan filan diye bu tip baskılar. Bilmiyorum. Acaba orada da şey var mı ya? Medyaya yönelik bir baskı var mı? Kraliçe böyle bir şey istiyorsa direkt telefon... La... Aloracır diye bir ha, şey mi? Yani... Aloracır bastır bunlar bir daha çocuk yapsın diye Çok, üz çok üzgünüm kraliçem. Çok, çok <gülüyor> özür dilerim kraliçem falan diye konuşan Efendim bir adam istiyordum. var mı? Orada yani. Your Your majesty üzüyorum için çok özür sizi dilerim. üzdüğüm için çok özür diliyorum. Gerekirse için. ben yapayım efendim çocuk. Hayır demiş. Ben senden istemiyorum <gülüyor> demiş ya. Ben demiş bu haber yapma falan gibi. Öyle bir şey varsa bir haber çıktı yani. Valla çıksın ya. Yani çünkü hereden bir şey yok. William'dan bekliyoruz her şeyi. Ee, her yani zaten adam... çocukladır çocukladır bilmez. Bilmez hakikaten. <gülüyor> Uçağı da bilemiyor. Oy, <gülüyor> oy. Yüzden... olacağız. Bu arada biz burada <gülüyor> yıllardır konuştuğumuz prens cihasın meselesi. E, yavaş yavaş Twitter gündemine de geldi. Ben Prince Charles'lı Caps'ler görüyorum. İnsanların ne aklına diye? gelmeye başladı. Bu adam ne zaman şey Kral olacak, olacak. E, Biz bu şeyin takipçisiydik. ama ne alakası var falan dediler bize yıllarca. Ama işte e, bir konuda uzman oluyorlar ya. O konuda uzman olduk. Biz de monarşi uzmanıyız. İngiliz monarşisi uzmanıyız. E, ve yavaş yavaş ya yani şu Ortadoğu bu kadar karışık olmasaydı bir ara ara konuşulmuş olacaktı biz de çıkardık bir şeyler kanallara yani bazı yorumcular şey diyor bizim hakkımızda tabi resmen dış mihrak olarak İngiliz monarşisi üzerine oynuyor bu adamlar ve monarşi şeyliği yapıyorlar. Çok mühendisliği yapıyorlar diye modern sabahlar hakkında bir takım iddialar var ee, yapmaya çalışıyoruz ama çok güçlü oldukları için yapamıyoruz yani şöyle Hiç bir Irak olarak da bir yere kadarız biraz şey olsaydı şu Orta Doğu bu kadar karışık olması Türkiye böyle bir sakin normal bir ülke gibi olsaydı evet. ara ara bir televizyonda haber programlarında konuşulurdu İngiliz monarşisi Yok vakit yok ya. İşte vakit yok. Vakit Konu, yok. Konu geldi. Nazlı olacak kendi saatini tutuyor. Kadri Gülsak kendi saatini tutuyor. O yüzden Biz yani. Biz de giderdik işte böyle efendim böyle böyle. Oradan buna geçecek. Buradan buna geçecek. Efendim Prens Filip. Ee, Prens. Şimdi Prens ikinci kere aynı konuya girmiş olacağız ama. Seneler sonra bir kişi girdi bak programa düşün. Evet. <gülüyor> seneler sonra kaç tane aday vardı? Bir tek neydi? Abdülkadir Selvi Abdur girdi. Selvi 5. Ya. kişi <gülüyor> olarak. O da yani. Bir kişi gelmiyor Zırna da o yürüyor. Yürüyor. <gülüyor> Yani öyle birini çıkarttırarak. Tam da çıkarttıramadın. Orada mi? şey önemli mi acaba ya? O programa katılacak olanın telefonunda saat olması şart. Öyle demişler zaten. Telefonda süre olmaz. Ben mutluluk mu alayım? Yok kronometre. İster telefonla getir ister ama kronometresini yorumcu getirecekti sözleşmede yazıyor. Altan Öğmen de tutuyor mu orada saat? Kendi saatini tutmuyor herhalde değil mi Altan Öğmen? Bilmiyorum tutmuyor galiba. Hiç ben. Kendi saatini tutmayı da Kartil Gürsel getirmiş olabilir. <gülüyor> Vallahi hiç uğraşamayacağım falan diyerek O zaman bir müzik araları <gülüyor> falan verelim Hadi bakalım verelim. verelim müzik araları verelim Halim istediğin şarkı var mı güzel kızım Şarkı var mı İstediğin şarkı <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler komiklikler yapıyor biz Halim burada Stüdyoda Şimdi bakalım dayağı yiyince ee, Sevgili dinleyiciler çocuk yetiştirmede Dayağın önemi konusunda Oktay'a uygulamalı bir ders vereceğim Sonra da tartışacağız Beni mi döneceksin Ne biçim konuşuyorsun <gülüyor> yayında ya Yok dayaktır bilmem nedir Yok yok bir şey yok. Öyle bir şey yok sevgili dinciler. Modern modern Şuradaş Yayıncılığın Merkezi Modern Sabahlar'da yeni bir saatin başında. Hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. 24 Şubat 2014 Pazartesi sabahında macera dolu bir yayın anlayışıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bize mi demiştiniz? Hoş geldiniz. Biz size de. dedik ama birinin hoş bulduk demedi. Allah Allah. <gülüyor> Alınlık. Sürpriz nişan diye bugün bir haber var. Ee, Beren saatte Kenan Doğulu. Aa, aa. Ya, Yoksa ister misin ilk... nişan, kına, nikah bir arada olsun? Bir arada olsun ve kır düğünü olacakmış. Ya demişler bu havada kır düğünü mü olur? Nezalet Biraz... ah, olur ya. Biraz yaza doğru olsun. Şimdi yağmur olur, çamur olur. Ne yağmur? Baksana Mayıs gibi hava demişler. Ondan sonra başka bir konu açılmış o sırada. Bu havalar niye böyle Şubat'ın ortasında diye. E o zaman şimdi bu <gülüyor> nişan konusu kapanmış. Şubat'ta... Nişan demek ki bu yaz dev düğün. Seçimleri beklesinler bence. Başka bir şey konuşulmaz yani. Değil mi? O gündem, gündem şeyine Vallahi. gitmesin diyorsun. 50 kişinin katıldığı bir törenle nişan yüzüklerini takmış. E, çiftimize mutluluklar diliyoruz. Hangi ünlüler bu nişanda varmış Oktay? E, pek çok ünlüler. Kenan Doğulu, Beren Saat ve daha kimler kimler? Onlar herhalde kesin onlar vardır değil mi ya? Çok vardır muhakkak. Onlar kesin vardır ee, Ailelerin yanı sıra Yılmaz Erdoğan Mesela ondan sonra eşi e, Belçim Erdoğan Ondan sonra Başka pek çok daha pek çok ünlü daha pe Ozan Doğulu kesin gelmiştir Zaten herhalde Kim takmış yüzükleri Bir aile büyüğü takmış Dayısı herhalde O takmış Vallahi. Vallahi Mutluluklar dileyelim Gerçekten birbirlerine çok yakışan bir şey Ama yakışıyorlar mı yakışmıyorlar pek de göremiyoruz galiba Piyasada değiller Şeyleri gördük. Annelerini yan yana otururken gördük. Kenan Doğulu konseriydi galiba. Sizin oğlan da çok güzel okuyor. <gülüyor> e sizin kızın da dizi çok güzeldi. Çok ağladık. Bir konserde öyle yan yana gördük. Yalnız ben şeyi merak ettim. 6 saat mekanda kalmışlar. 4 tane füste içilmiş. 6 tane çay. Pastayı zaten kendileri Altı getirmiş. 6 çay pastayı önceden getirmişler. 6 saat mekanda kalmış. Sonra yemek yenmiş. Ondan sonra şey olmuş. Acaba belli değil miydi nişan olacağı? Yani böyle bir sürpriz mi yapıldı? Hazır bu kadar kişi toplandık, bu kadar masrafa girdik. Bari Ozan fırla bir yüzük al abi diye yollamıştır. Ozan'ı yollamış. kardeşi. öyle durumda da kimi yollarsın abi? Mantıklı, onu yollarsın tabii. Kendilerine bir kere daha mutluluklar diyelim. Ve bir başka çalkantılı ilişki olan François Hollande ve sevgilileri konusuna geçelim. Tapeleri yayınlandı Fransa Cumhurbaşkanı'nın. Orada da yine şey buyurun evet. dostlar buyurun diye <gülüyor> öyle bir şey mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir 10 saniye şarkı girip bir ön yazıyla vermişler. Vermişler. Şöyle oldu böyle oldu Orada diye. Orada bari bir video olsun ya yani <gülüyor> biz gülemedik bir Fransızların yüzü gülsün bari bir video çıksın bir şey çıksın. Video, video değil de mesajlar yayınlanmış seni bitireceğim diye mesaj atmış. Aa. Ee, Bunlar yani şey iyi günlerinde erotik mesajlar mı? Yok canım kötü Cittir, günlerinde ya seni. Her şey bittikten sonra Her şey ayuka çıktıktan sonra seni Kim? bitireceğim diye Olan, olan tatmış, tatmış. Olan tatmış. Evet, ee, Kadına Ne Fransız gizli servisini devreye sokarak mı? Triviller miydi neydi o hanfendi var ya ona Ondan sonra hemen akabinde esas ben seni bitireceğim Bak gör de bak gör ben seni dibe çekeceğim Falan filan diye böyle bir mesajlaşmaları var O da ee, Şeye yansıdı ee, ...youtube'da çeşitli şeyler var... ...yasaklanmadan girin izleyin... ...giriniz izleyiniz... ...giriniz izleyiniz diye... ...Fransa'da e, karışık... ...şu anda Fransa'da karışık... ...olan karışık. şey yapabilir değil mi... ...yani Fransa'da olmaz da... ...en azından bari müdahale edeyim de... ...şikayetçi olayım... ...Türkiye'de yasaklasınlar... ...tabii canım burada zaten şey olur ya... ...hemen yasaklanır yani o... ...şey olmaz... ...öyle bir niyet var... ...Candan Elçikli'ni sokacakmış hatta araya... ...araya doğru... ...araya onu sokacakmış... ...onu ben tanıyorum falan demiş. Ee, bir de e, şeyle ilgili haber var. Onu da verelim. Haftanın başında e, erkeklere bir haberimiz var. Ne yapacağız? Neden e, hayatımızın kadınını bulamıyoruz? Kadınlar niye bizi bakmıyor falan diyen erkekler varsa vardır. Bir kendilerine bir baksınlar ya. Kadınlar niye bize bakmıyor diyenler bir kendilerine baktılar mı acaba aynada? Sen kendine bakmıyorsun. Bir bak kendini, bir gör. Aa, hakikaten diyecekler belki çok de. güzel moral oldu o zaman şimdi o diğer erkeklere ya olur mu ya bir bilimsel konuşalım aynaya bak kendine sen önce kendi haline bak demek herhalde yani bir ben böyle biraz sert şok şey sert girdin yani, yani. ya dur yapma yani şimdi e, ben biraz akademi bunu araştırdı çünkü farkımız tarzımız diye çıksın <gülüyor> piyasaya <gülüyor> kanada'daki e, british columbia university e, bir araştırma yaptı kadınlar e, az konuşan ve konuşurken kısa kelimeler kullanan erkeklerden hoşlanıyor. Hı, gibi mi? Hı, hı, hı. Hı, bir kelime olmadığı için herhalde o dahil değildir ama e, yani az az konuşması lazım erkek dediğin adamın. Mesela sadece şey bitecek. Farkımız, tarzımız. Veya sence ben nereliyim? Mesela yeterli. İlk, ilk buluşmadan bunu, bunu soran erkeğin e, şansının neredeyse %100 olduğunu söylemiş. Sadece aynen diyen bir adam olabilir ya. Havalar nasıl aynen Aynen. Ki aynen de böyle boş bir iletişimin kilit cümlelerinden bir tanesi. O aynen kelimesi erkekler arasında yaygın değil mi ya? Ben hiçbir kadının onu kullandığını görmedim yoğun olarak. Ben gördüm. Var mı? Kadınlarda da var mı? Hı hı. Mesela şey. iki antrikal bir şey. Aynen. <gülüyor> Anladım. Şu anda örneğim, şu anda şeyim, ee, cümlem kadık oldu resmen alt üst ettin. Şimdi kadınların gözünde erkeği yakışıklı ve çekici kılıyormuş ee, erkekliğin daha doğrusu erkeğin az konuşması. Ee, Hemen Ali'ne soralım burada kızlar bakalım öyle mi? Ali sizin okulda çok konuşan erkeklerimi seviyorsunuz, az konuşan erkeklerimi seviyorsunuz. Terbiyesizleri. <gülüyor> yani çok konuşanları. Çok konuşanları evet. Yeni nesil e, demek ki yeni nesilde <gülüyor> yaptığımız araştırmaya göre %100 çok konuşan erkeklerin Bilmiyorum avantajlı daha. olduğu ortaya çıktı. Buradan herkese söylüyoruz ki edepsiz şakalar sizi popülerleştirecektir. Erkeklerse mesela daha tiz ve nefes nefese konuşan kadınları çekici buluyormuş. <gülüyor> Gibi mi? Yani bu ne tiz tipik? konuşmak ama zaten böyle bir kadının göstergesidir ya. Merhaba tatlım diyen <gülüyor> adamda erkek de korkar. Mesela öyle kalın sesle konuşacaksa Onun da belki az konuşanı da iyidir Aynen gibi <gülüyor> Vallahi nefes nefes Yani alel, acele acele konuşman gerekiyor yani Demek ki böyle bir karşılıklı bir şey var Bu araştırma sonucunda Hiç tıslayarak konuşanları seven yok mu? Nasıl nasıl falan diye Özellikle kadında tıslamı ararım falan diyen Veya erkekte pelteklik severim Yani ben şeyi gördüm ee, bir Yine bizim dükkanımızda Bir erkek çevresinde böyle 5-6 tane kadın Böyle hakikaten Eee Böyle pür dikkat dinliyorlardı adamı. Biraz gittim neden bahsediyor acaba falan merhaba falan diye. buyurun siz de buyurun falan dedi bana. Hı hı. Mesela o adamın dip gürültüsü vardı konuşurken. Nasıl? Yani böyle seyleri zeyleri söyleyememe falan değil. Sır, şır, şır, şır. Gibi böyle bir şey. Yani böyle bir adam ne anlatsa dinlerim diye kadınlar toplanmış mıydı etrafında? Ağırlarım. Yani hem öyle hem de bak bu kanadadaki araştırmayı da aslında destekleyen bir şey. Çünkü yani böyle yavaş yavaş konuşunca herhalde pür dikkat mi oluyor çevre, çevrendeki... İnsanlar, kadın erkek fark etmez bilmiyorum. Tabi anlattığın şeyle de çok ilgili ama... Değişik sesler çıkarmakta herhalde enteresan. Mesela? Enteresan şeyler anlatmak her zaman denk gelmiyor. Hayatlarımız sıkıcı. Herkesin anlattığı şeyleri anlatıyoruz. Hava durumundan bahsiyoruz. Ya şu hava böyle, barajlar falan filan diye. Herkes bunu konuşuyor. Ben dükkanda dinliyorum masaları. Ama bir tanesi bu lafları başka bir sesle söyleyin. Tabi barajlarmış falan diye... İnsan değişik bir sese yönelir. Ya bir de o değişik Ne anlatıyor sesi... bakalım bu çamçuk buçuk ağzıyla <gülüyor> diye. Değişik sesi de çözmeye çalışıyorsun. Ben öyle oluyorum. Yani anlattığı konudan ziyade... Mesela şeye dikkat ediyorum. Nasıl? Acaba ne? Yani sıkıntı ne? An filmi takılması lazım acaba? Falan diye böyle dinlediğim çok adam oluyor benim. Damanda mı sıkıntı var falan diye bakıyor insan. Tip, tip nasıl yok edebiliriz falan diye ilgimi çekiyor. Bunu ya yanlış anlaşılmasın. Şey gibi değil. Yani biraz bir özentiyle de bakıyorum yani. Kendine has bir konuşma tarzı olan adam. Aslında kastettiğimi sevgili dinleyiciler. Ee, o yüzden böyle bir şey. Mesela George Clooney örneği verilmiş. Bu Kanada'daki üniversitede yapılan. George Clooney'nin konuşmaya ihtiyacı var mı ya? Dünyanın en yakışıklı adamı olarak geçmiyor bu şu anda George Clooney? Yani yakışıklı adamlarından Hiç biri. Hiç konuşmasına gerek yok. Yani şimdi böyle bir adamın bir performans göstermesine gerek yok ki. Sırf tipiyle zaten insanları etkiliyorsa ben bir de espri yapayım şunu yapayım falan demesine gerek yok. Aynen der. Tamam. Okey diyerek takılır. Tipi biraz kayık olacak ki bir şey olacak. O zaman lafla açığı kapatmaya çalışacak. O adam da az konuşsa o zaman sıfır. İşte şey diyor zaten buradaki bilim insanları. Tip dediğin şey sesi destekleyen bir şey. Daha doğrusu ses dediğin şey tipi oluşturan bir şey diyor. Yani tip, sen tip sen... sesle mi başlar yani? Tamam onu anlayamadım. Onu biraz düşünmem lazım da. Yani senin yakışık olup olmadığını konuşman da belirliyor diyorlar. Anladın mı? Anladım da bazen şey var Özellikle kadınlar çok yakamış Yaşamışlardır bunun. Yakışıklı dedikleri bir adamın Saçma sapan konuştuğunu Görmüşlerdir yani Ben sana çok hikayeler biliyorum Aa, Ne yakışıklı falan filan diye var sohbete Başlanıp da Van Diamond'la Jackie Chan seviyorum diyen adamlardan Koşarak uzaklaşan kadın hikayeleriyle Tabii tabii Van Van... Hatta ben bunu bir şey yapacağım festival filmi ne? Jackie Chan'dan kaçan kadınlar <gülüyor> Valla çok güzel olur ya çok güzel olur. Van Dime'ı da getirirsin. Güzel bir film olur. Ama eğer bunlara hiç ben uğraşamam falan filan diyorsan birazcık bekleyin sevgili dinleyiciler. 2029'da e, robotlar aktif olarak flört dünyasının içinde olacaklar. E, Google'ın mühendislik bölümü açıkladı. Nasıl flört robotu 2029'da abi. robotlar insanlardan daha zeki olacak. Bazı insanlardan. Ki bence yeterince araştırılırsa bugün de bazı robotlar bulunabilir. Benden zeki olması robotun beni üzmez. <gülüyor> Zaten üz üzüntü ekseninde değerlendirilmemiş. Ben kabullenebilirim hocam. Ya ee, yani flört etmesi değerlendiriliyor. Flört edecekler. Yani istediğin tiktir. O beni rahatsız edebilir. Yani robot benden zeki ve beni flört edip alt edip bir de yani çok ofensin <gülüyor> hiç ummadığım şey. Ben yani herkesten kendimi koruyabilirim ama benden zeki ve e, flörtçü bir robot hakikaten şey aklımın başımdan alabilir. Ben ondan korkarım yani. Google o konuda şey yapsın. Bu kadar zeki bir robot. En sonunda bize yani bir gün mail eder. Şunu, madem bu kadar zeki, madem bu kadar flört ediyorum. Şunun şurasında 15 sene var. 15 sene sonra bu korkularınla yüzleşme zamanı. Hörü izlemiştin değil mi sen? Hı hı. Hörü izledik. Dinleyicilerimize de tavsiye edelim. Bir kere izlenecek bir film. <gülüyor> ee, baştan sona güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Bence Aa, çok güzel. Bir, sen bir sinema programı yapsana ya. Ne kadar güzelmiş senin filmler. Yap, yap, bir yapıyorum. kere izleyecek bir film sevdiğinizler <gülüyor> Özellikle izleyicilerin baştan sonra izlemesini tavsiye ediyorum. Ben ona bakarım abi. Film bittikten sonra ben ilk düşündüğüm şey film ne anlatıyor falan filan. Onları geçerim. Ben bu filmi bir daha miyim <gülüyor> Ondan sonra düşünürüm. Neydi bu filmin konusu Nedir? de ilk aklımda kalan şey o bir kere tamam bir kere izledik izledik mi izledik bir tamam. kere izlenecek orta tempo bir <gülüyor> orta tempo bazen düşük tempoda olabiliyor film ee, bundan da bu aşağı yukarı bunu yani aynı şeyi anlatıyordu yani işte böyle bir robotlarla aşk olursa ne olur diye o yüzden yani böyle Google'ın söylediği şey yavaş yavaş hazırlanmak lazım modern sabahlar modern sabahlar ee, bir kere daha günaydın diyelim sevgili dinleyicilerimize. Şu haftanın ilk gününde, ee, yeni haftanın ilk gününde bugün önümüze gelen bir takım fotoğraflar var. Sibel Can biliyorsun yeni albümünü çıkarıyor. Ben Sibel Can'ı gördüm televizyonda. Evet. Biraz da çirkin bir şarkı söylüyordu Beyaz'ın programında. Üzüldüm ama hala neşesi yerindeydi. Ve galiba yeni bir Sibel Can diyeti de gündeme gelmek üzere. Üzeri mi diyorsun? Lazım gibi geldi bana Vallahi bilmiyorum. Galata e, isimli yeni albümünü çıkardı kendisi. Tanıtım konserleri ve işte e, tanıtımı dolayısıyla çeşitli programlarda göreceğiz. E, bir ama fotoğrafları sonra böyle şey olmuş, e, dağıtılmış. E, i̇şte bu geceden. Gerçekten Hı -hı. yani bir normal çekilen fotoğraflar var. Bir de birazcık oynanan fotoğraflar var. Photoshop Photoshop'lı ama yani ben tamamen kıskançlıktan olduğunu düşünüyorum oynayan kişilerin. Ne farkı var yani şey Photoshop'lı ile Photoshop'sız arasında? Yani biraz inceltmişler falan ama bence gerek yok. Bence de bence gerek, yok. gerek yok. Ama şarkılar nereden nereye yani Padişah'ı söylediği yılı düşün Sibel Evet. Türkiye'de gerçek anlamda hit olmuş az şarkılar Padişah'ta onlardan bir tanesiydi. Tarkan yani. mıydı Padişah'ın sözleri? Tarkan Serdar Ortaç. Serdar Ortaç mı yapmıştı? <Gülüyor> o müzikte... De... Yatıp kalkıyorduk o dönem. Dö, dö, dö, üstüme gelme inanamam. Ne hatırlandı, hatırlandı zaten herhalde padişah deyince. Şarkılar, sen... işmeler falan filan her şey vardı. Vallahi şöyle bir bakıyorum. Bence Sibel Can'ın yeni bir diyete ihtiyacı yok. Yani photoshopsuz fotoğrafı, photoshopsuz olduğu iddia edilendiğim fotoğrafına bakıyorum. Gerçekten yine bir proporsiyon denen şeyin. E, nasıl olması bir buçuk porsiyon gibi bir şey. Nasıl olması gerektiğini gerçekten gözler önüne seren bir hafendi kendisi. İhtiyacı yok ve ben eee Sibercan'la uğraşanlara da e, şey diyorum lütfen bazı şeylerin de hayatta ödem olduğunu düşünerek. Sibercan'ın bahtsızlığı şey mi oldu? Ödem. Acaba? Ödem abi bahtsızlığı ödem. Yani başarı mı oldu? Şinisi Sibercan düşün bu kadar ünlü olmasaydı belki eee duble duble yiyemeyecekti o zaman yediğinin yarısı ye formülüyle e, ne kadar zayıf olacağını düşün. Başarı bir anda böyle bir şeyle mi geldi? Tabii. Yeme yemeğin üstüne baklava mesela hani. Tabii. Her yemeğin üstüne yemezsin durumun yoksa. Ama durumun varsa her yemeğin üstüne ay birer tane daha baklava yer miyiz? demek şanslıyız. Yeriz, yeriz hatta baklavanın üstüne birer tane daha yemek yermiş. Yeriz, tekrar daha baklava yermiş. Yeriz, tekrar yemek yermiş. Yeriz. Yani tatlı Aynı üstü taş yamyz çıkmıyormuş şimdi. Bir tur daha dönelim diyebiliyorsun. Gibi. Evet tabii diyebilirsin. Ee, o yüzden afiyet olsun diyoruz Sibel Can'a ve yeni albümünün de yeni albümünde başarılar diliyoruz. Gerçekten. Ee, yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Lütfen yani. Lütfen diyet için beklesin. eden Türkiye şu anda yeni bir Sibelcan diyetine hazır değil. Gerek de yok. Bence. Zayıflamak istiyorsa çiroz gibi kalmak istiyorsa da Ali'nin diyetini yapabilir. bu Çayı? Kaşıkla yemek. Bak evet. nasıl Ali'nin formu. Yalnız Doğduğundan <gülüyor> beri hiç değişmedi. <gülüyor> Yalnız kaşık kaşık burada kaşık seçimi çok önemli. Bildiğimiz çorba kaşığı değil plastik çay plastik kaşığı. kaşığı olacak. Hı hı. Buyurun evet. efendim. Çok teşekkür ederiz. Değil mi? Hani söylemek istediğim bir şey var mı? Bir söylemek Çünkü cevap hakkı doğdu sevgili dinleyiciler. Bir saniye kulaklığını bir taksın. Tak bakalım. Çünkü yayında sataştık. Yayında sataşınca cevap hakkı doğdu. Ve bu cevap hakkını susarak kullanmak olan. istiyor. Buradan da de, e, utandığından değil suskunluğu asaletinden. <gülüyor> Dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri hiç de takip etmiyoruz bu uyuşturucu baronlarını yani, yani bizim çünkü monarşi anlayışımızda e, asil kanla ilgili monarşiyi takip ediyoruz öyle uyuşturucu baronu efendim gece hayatı kontu falan filan değil bizimkiler bu baronlara falan bir lakaplar veriliyor ya hı hı. o lakapları kendisi onaylıyor mu dünya dışında başka baron diyen var mı bunlara baron diye mi geçiyor şeyden? dünya dışında değil, ülkemiz dışında mı yani türkiye dışında evet. yok canım Türkiye'de baron diye şey yapılıyor. Tabii değil mi? baron barones diye geçer. <gülüyor> baron da o, o lakap değil yani böyle hepsinin ayrı lakap. Mesela çakal. Tamam. Yani mesela gibi. çakal böyle uluslararası bir şey ya. Yani lakabı adamın lakabı. O tamam yani de adamın kendisine soruluyor mu? Çünkü bu mesela dünya dünyanın en çok aranan uyuşturucu baronlarından dedikleri hoakin. Sen söyle. Gaz, ben gaz mı? Anladım, kendi tercih ediyor mudur? Bilmiyorum. Bücür, bücür, bücür. bücürmuş lakabı. Tamam, öyle şey var. O, özellikle e, mafyada ufaklık, ondan sonra küçük, bücür falan gibi şeyler. iri adamlar için kullanılan şeyler genelde. İri, o zıttıktan bir espri yakalanıyor. İri de yani. değil ya. Burada fotoğraf var. Ya yanındaki güvenlik görevlisi mi çok iri bilmiyorum. Onun yanında ufak tefek bir adam. Minyon. Minyon deseler mesela daha şey. Minyon Osman. <gülüyor> Olmaz. Bücür, bücür dedirtmiş kendisine. E, 1 milyar dolarlık serveti varmış. Bücür Bey'in. Bücür Bey diyebiliyoruz herhalde Bucur değil mi? Bücür Bey diyebilirsin tabii. Çünkü yani hala masum Nasıl olabilir? 50 cent'e 50 bey diyorsak, <gülüyor> Bücür Carlos'a da bücür bey diyeceğiz ama 1 milyon dolarlık servet, Eğer bunu uyuşturucudan elde ettiyse ee, haram olsun. Ama sanayi yatırımlarıyla falan olduysa helal olsun. Bir de tabii ne yapacağı da çok önemli. O 1 milyon doları ne yapacak? Mesela abi okul, okula, okul, okul yaptırabilir. Yapabilir. O, o, zaman, zaman o. o zaman temizlenmiş o zaman. Daha doğrusu bu adam uyuşturucu kaçakçısı olup olmadığına en güzeli sandık karar versin. Aslında Bizim en güzelimi söyledim biliyor musun? Yani şimdi yarın bir gün çıkar ben hayır okul değil kilise yaptıracağım der mesela. Belki iftira atıyoruz Olmaz. şu anda en güzeli sandığın karar vermesin. 2001'de gerçi kendisi hapishaneden kaçmış. Bücür Bey. Ee, nasıl Kaçtı mı, kaçmadı mı? Valla baron denir mi bilmiyorum ya. Çamaşır kamyonuna saklanarak kaçmış. Bu da işte bu kaçma hikayelerinde... İlla bir karizma ile ilgili sıkıntı oluyor. Herkes Shawshank Redemption'daki gibi kaçamıyor yani. <gülüyor> bir iki tane adam var. Hatta galiba Hollanda hapishanesinden kaçan gene bir uyuşturucu baronu. Nasıl Türk kaçmıştı? Şey, helikopter hapishane avlusundan kaçırmıştı. Hadi ya, ya gerçek, hapishaneden gerçek. kaçmak için havalı bir yöntem. Çok havalıymış. Ama çamaşır sepetine gireyim falan filan bunlar bilmiyorum, biraz şey. Valla öyle kaçmış ama sonunda... Bücür bir zıplar, iki zıplar. Böyle bir Meksika atasözü var biliyorsun. Hızır olsaymış keşke. Üçüncüde de yakalanır diye ve yakalanmış. 5 milyon dolarda ödül koymuş Amerika. Başına. Bu e, Bücür Bey'in başına. 5 milyon dolar Şimdi nerede? Şimdi 1 milyar dolara dolar olan, dolar nerede? olan adamı 5 milyon dolar ödülle yakalayabilir misin abi? Yakalarsın ancak kendisi sen teslim olur. Sen yakaladın diyelim. Gururuna yenilir, teslim olur. Hayır, sen yakaladın şu an. Köşeye kıstırdın. Şey dese. Ne kadar verecekler sana beni verince? 5 Altı vereyim. Yani hadi böyle şey diren sen yedi buçuğa falan bağlar seni orada. Yedi bucağa bağlarsın ve orada yaptığın pazarlar da ben güvenirim adam baron sonuç olarak. Tabi. Yani acaba verir mi, vermez mi? Ama tasvirde sıkıntı olabilir ama sonrasında. Beni döver mi falan filan diye düşünmem. Sonuçta adam baron ya, bücürluk rakabı var. Alırım parayı. Ondan sonra iyi, iyi günler efendilerim. Tekrar otobüste Ankara'ya dönüyoruz. Çocukla yollayın da kayıtlarda lazım. Parantez için ayrıca bir açıklama. <gülüyor> Gerekir ona Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok alışmıştık 20 derecelik sıcaklıkları Bugün bir Şubat soğuğu mu denir artık Neredeyse bir sonbahara geldi bir anda havalar Bahar günleri geride kaldı Ne diyorsun Oktay? Yani bahar günleri geride kaldı Şu anda listeleri kontrol ediyorum Ege Neyin listesi? Yani dinleniyor muyuz, dinlenmiyor muyuz diye. Ha dinlenenlerin tam listesi açıklandı değil mi? Dinleniyor derken Ama radyodan falan değil yanlış anlaşılmasın. Gerçek isimlerle mi dinliyorlar yoksa... Tabii tabii gerçek isimler yayınlandı yani. 7000 kişilik bir liste. Ee, yok. Cık, sen yoksun. Yok e, F, Fahir... Yok. Fahir dur bakayım. Acaba Tevfik diye dinlemiş olabilirler. mı? de şey yapmış olur. <gülüyor> bir, bir de ona bakayım ben. Belki beni takma ismimle dinlemişlerdir. Şey mi? Markalı isminle mi? Hı hı. Bakayım ona da bakayım abi. O liste uzun olduğu için zordur evet. Oktay var Mesela da. herkes kontrol etsin burada key ödemeleriniz gibi dinlenip dinlenmediğini. Çünkü bu listenin yayınlanması o kadar iyi oldu ki benim çevremde telefonu dinleniyormuş gibi hava atan o kadar adam var ki. Yani tamam telefonun dinleniyor da benim konuşacağım şey senin canını sıkacak şey değil zaten. Boş konuşmak için aradım ben seni. Niye telefonun dinleniyor havası atıyorsun bunu? Onun hava atan var mı ya dinleniyor mu diye şey yapılan bütün herkese Kim, şey... kimlerle dolaşıyorsun Ege ya Kim... valla dolaştığım adamlar da değil acıktı aslında hakikaten acıktı durumda olan adamlar yok ben de yokum hani dinleniyordun abi diyeceğim listiği çarpacağım yüzünü o daha bir kısma abi falan derse o zaman gene diyecek bir şey yok. gene kazanmış olacak yani <gülüyor> yine, yine o, o adam çünkü onunla hava atıyorsa şey yapar o eder. yok üçümüzde yokuz Modern sabahlara bakayım bir. Dinleniyor mu acaba diye. Çünkü bizim pek çok kişiyle telefonla konuşuyoruz yani. Tabii doğru. Dinleyicilerimiz de falan. Bir bakayım. Modern. Yok abi. Metin. Yok. Metin var. Mevlüt Yok. O da yok. Mevlütten şeye geçmiş. Yani nasıl bir radyo Peki. programıysak artık o kadar tapey, o kadar sıkıcık oluşmayı dinleyen adam bizi dinlemiyor. Mitat'tan Muammer'e geçiyor. Hiç bari diyorsun ya programda nezih olalım falan diye. Öyle biraz Mehmet Cengiz tarzı espriler yapsak <gülüyor> demek ki yıkılacak program. Milyonlarca kişi dinledi ya onu. Espri dediğin? Hayat boyunca hayal edebileceğimizden daha çok dinleyiciye ulaştılar. Vallahi öyle oldu ya. Hakikaten. Yani o modern zadeler diye bir hesap açsak mesela öyle espriler şaka yapsak. Tapeler mi? Ha, Tape tarzı bir program yapsak. Hem bak ne kadar rahat ederiz hiç stüdyoya gelmemize gerek kalmazsa banköründe. Günün çeşitli saatlerinde aramızda telefonla konuşacağız. Onu da biz de yapmayacağız zaten. Kim montaj diyorsa montaj deyip radyoya gönderecek. Aslında güzel olabilir o ya. Da şey yani. Bu... Şarkılar yani yayında... tabii. Buyurun dostlar hep aynı şarkı çalmışlar. <gülüyor> yayında konuşur gibi mi konuşacağız? Yani yayında ne konuşuyorsak öyle mi konuşacağız yoksa? Tape formatı. Devrik cümleler ve arada küfürler. Bazen açık, açıklamaya ihtiyaç <gülüyor> olan şeyler. Bizim, <gülüyor> evet. Aslında biz alışkınız ona. Parantez içinde, mesela bizim programımızda da bazen anlaşılmayan, bazen dediğim çoğunlukla anlaşılmayan şeyler oluyor ya. ya bizim programın da tapelerini yapsalar bunu anlaşılanmadı diye oraya bir dolu not koyuyor. Parantez içinde Sonra. bunu bunu bu belli olmasın diye böyle dedi falan diye bir sürü şey yazılması lazım. değil Burada mi? Çok tekrar edilen laf var ki onun bir anlamdan koparılıp. Herhalde şifredir bu. Neyin şifresi bilemedik efendim ama dönüp dönüp vedalar asla tükenmez diyorlar. <gülüyor> bir de bir de orada şey lazım. Yani bizim e, bu işi bilerek isteyerek kendi isteğimizle yaptırdığımızı söylememiz lazım ki yasal olsun. Yasal çünkü bir şey tartışması dedim. da çıkmasın sonra yani. Bunlar yasal olmayan dinlemeler. O yüzden bize en başında söyleyelim bu bir dinlemeler yasal Bir de durup dururken yani <gülüyor> programı bırakacağız madem. <gülüyor> programı bırakacağız. Sevgili dinleyiciler programı devrediyoruz. Hakikaten de 15 yıllık program. Şaka maka i̇şte Türkiye'de örneği olmayan bir radyo programı. 15 yıldır hafta içi her sabah canlı yayınlanan programı yani bunun hava parası da biraz yüksek olacaktır ama inanıyorum ki siz bu programı. Zaten oturmuş bir program. Bütün şarkıları, cıngılları hazır. Ee, yani verdiğiniz parayı Sonuna kadar Bir haftada iki haftada çıkarırsınız, çıkarırsınız. Zaten. Bir de ben şöyle de düşünüyorum yani şimdi, 150 lira istiyoruz adam maşa 50 lira istiyoruz yani. 50 lira istiyoruz o, o, Onda da şeyiz yani 30'a 40'a kadar da gerileme şansımız var Bir yemek parası ya neredeyse Bir de şöyle bir düşünüyorum düşün. yani 15 senedir program yapıyoruz Bir tane mi tap olmaz Yok vallahi yok. yok Bu tesadüf olamaz yani Tesadüf olamaz ne olacağını ben size bırakıyorum Manidar bir şeyler olur herhalde Oktay Bey var mı haberiniz yoksa biz... E, yani bakıyorum ile... da e, konuşulacak haberler değil ama bir e, şeyimiz var. Ali'nin bir korku... gösterisi, gösterisi varsa, bir korku hikayesi varsa... korku pro... hikayesi var. Tamam o zaman programın son dakikalarında Ali Hanım'a ayıralım biz. Ali'nce anlatmak istiyor musun hikayeni? Sen de. Beraber, Beraber anlatın diyor. Hey, tamam sen başta ben biraz devam edeyim. Sen gerçek bir hikaye olduğunu anla. Oktay da... Dur ben bir de ona korkunç müzik koyayım da herkes... Çok korkacak mıyız yalnız? Valla ben ilk dinlediğimde baya korktum. Bir kere mi dinlenecek Yani bir şey? en en korkunç tarafı da gerçek olması. Hadi ya. Şu anda ben yani program kaç dakika var programımızın bitmesine? 6-7 dakikamız var değil mi? Hı hı. Yani 6-7 dakika galiba çok uzun bir süre gibi gelecek bana. Ben şu anda korkmaya başladım Halin. Bana öyle bakıyorsun ya. O zaman ben anlatayım sen son korkunç kısmını onu. Oktay bu anlatacağım hikaye tamamen gerçek bir hikaye Ve aramızda kalacak Hı -hı. abi hiç merak etme Ben Ali'nden dinledim Tamam Bir ıssız bir yerde bir evde yaşayan bir anneyle çocuk varmış Tamam Bunlar yapayalnız yaşıyorlarmış eski bir evde Sonra bir gün bir vampir oraya gitmiş Dışarıdan pencereden anne ile çocuğunu izlemiş Sonra gizlice eve girmiş Çocuk vampir görünce annesine bağırmış. Annesi de hemen koşmuş. Telefon etmiş. Kimi aramış biliyor musun? Kimi? Kimi aramış biliyor musun? Kimi aramış? Kimi aramış? Kimi aramış? Kuru temizliği için. Kimi aramış? Sen söyle. Kuru temizliği için. Şu anda bir üşüme geldi bana. Stüdyomuz da soğuk. Sen anlamadın hikayesi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Aramızda ya. Sen biraz şey olmuş oldu. Ben biraz yani bilmiyorum. Hikayeten bütün anne, anne babalar şu anda anlamıştır. Bir devlet bahçeli. <gülüyor> sen anlamadın bence bu sabah bu hikayeyi. Ben anlamam zaten ne çoluk var ne çocuk ne aile var. Anlaşılmaz. Vallahi e, bunun devamı gelecek mi diye soruyorum ben. Bu hikayenin, bunun, hikayenin devamı olacak mı yoksa böyle başı sonu belli bu kadar mı? Bu kadar canım. Bu işte Hayır, Kuru temizlemeci geliyor mu kuru temizleyici yoksa gelecek mi telefonla ulaşıldı mı falan merak Hayır, içerisindeyiz. Bence bu haliyle çok yeterli ve komik yani yeterince. Çok hoş. Yani hakikaten devamını insan bekler yalnız. Bunun devamını bu, bekler. Bu arada ben hafta sonu hiç hakikaten takip edemem. Ben bu hafta sonu elimde fırça ile geçirdim biliyorsun. Evet. Ee, gerçekten yıllar sonra tuval başındaydım bir kez daha ve bundan sonra tuval başından katmayacak bir şekilde hayatıma devam edeceğim ve gerçekten plastik sanatlara bugüne kadar yeterince ilgi göstermemiştim. Bugüne kadar dediğim 39 yıl boyunca hiç ilgi göstermemiştim bundan sonra hakikaten tuvalciyim de tuvalcı. nasıl siz motosikletinizi aldınız andropoz için yatırımınızı yaptınız ben de fırçalarımı boyalarımı aldım memnun, oldum, memnun kaldın mı kaç Çok saat geçirdin kaldım. tuval başında valla tuval başında boynum ve belim ağrıyana kadar 3 saat geçirdim ee, pazar gününde şöyle bir, bir saatim daha geçti herhalde bir 2 saatim daha var faşizme giriş adlı eserimi tamamlamak için Nasıl oldu peki? Ee, faşizme giriş derken yani bir, biraz Eseri anlatmak da. ister misin? Yoksa ortaya çıkınca mı? Ben biliyorum gerçi temasını da. Hı hı. Yani onu ee, paylaşacak mısın? Ee, tuval üstüne akrilik bir Sanat çalışma. severlerle yoksa... Sanatseverler tabii ki paylaşacağım. Yani hayır gö göstermeden önce anlatacak mısın? Yoksa hani Yok, bu... anlatmayayım yani, yani sonuçta. Ortaya bir çıksın diyorsun. Picasso anlatıyor mu ya? Abi böyle böyle yani tamamen siyah beyaz yapıyorum. Dikdörtgen şekil düşündüm böyle birbirine giriyor. Bir tane de general gelecek bunu siz mi yaptınız diyeceği diye anlatıyor mu eserleri? Yani ilk ilk eserlerinde ben anlattığını biliyorum. Yani ondan sonra eh sanat dediğin şey böyle bir şey zaten ne anlatacağım falan de... Ama ilk o şey heyecanıyla... Boyama heyecanıyla bir iki eserde anlattığını duymuştum ben yani. Vallahi sevgili Picasso öyle tercih etmiş olabilir. Sonuçta ustamızdır. Ama benim... Büyük usta Picasso diyebilir misin? Büyük usta Picasso diyorum evet. Benim tarzım biraz daha farklı. Elbette ona da saygı duyuyorum. O da ekmeğinin peşinde. Tabii ki. Biz bütün sanatçılar, bütün plastik sanatçılar ekmeğimizin peşindeyiz. Kavramsal sanatı. Ben biraz daha güncel Hayır. Yani kavramsal sanatı iyice politik bir şekilde dinleyicilerimize, dinleyicilerimize dediler. Ne denir ya ressamın... Sanat severleri. Sanat severleri mi? Tabii. Sanat severlerin karşısında olacak. Tek, tek eserle Aa, kalmayacağını e da düşünüyorum. Biraz pahalı. Çok merak ediyoruz ortaya çıkacak eseri. Ben az çok ne üzerinde çalıştığını biliyorum ama dinleyicilerimizin şu anda meraktan... Biraz merak ettiklerinde hissediyorum. Yani çok değil ama biraz merak etmişlerdir bence. Bu arada... Ne zaman ortaya çıkacak onu da bir söyle. Ne zaman anda, tamamlanır eser? Şu ve anda serginin ruhsatlarıyla falan diyor Mart ortası falan olabilir herhalde. Karma bir sergide göstereceksin herhalde. Karma bir sergide olacak. Ee, ve de ben bundan sonra galiba şey yapabilirim. Yani bir, bir iki tablo daha bitirdikten sonra... Ben <gülüyor> aslında rahat burada şu kadar boya kullanılmıştır bu resmin en az fiyatı budur diyebilecek yani e, resim tedarikçileriyle de sohbet edildikten sonra nasıl bugün et dünyasında böyle gramajusundan ben sana maliyet çıkarıyorsam hay hay. E, ve şunu da basit söyleyeyim sana hemen o Mona Lisa dediğin tablonun zannetmiyorum o kadar pahalı oldu yani 30-40'dır onun çerçevesi Çerçevesi bir de antika çerçeve 400-500'dür rahat onun fiyatı ama şey yok, kanvas değil miydi Kahmasüsü de yağlı boya işte. Yani yalı yalı boya. Çok bir şey yok. Küçük bir yani şey zaten o. Tutmaz mı o kadar diyorsun? Tutmaz yani. 5-6 liradan olsa. Kaç renk var şeyde? Valla 3 ya da 4. Çok renk görevli. yok değil mi? Evet. Yani bir sarı bir 3, evet. Yani öyle bir. falan. 20-25 lira boyası desen. Hele o Picasso'nun şey Guernica şeyinde. Guernica? Ee, 10 lira. Yani hiçbir Tabii. şey yok ya. Siyah beyaz o. iki tüp. İki tüple halletmiş Hiçbir onu. Hiçbir şey yok. Kalın Çer... kalın da 4 tane fırça almış olsa 20 Sonra da çerçeve lira. yaptırdılar zaten. Ona da para verilmedi. Kanvası gerdirmiştir 25. Onun çerçevesi ben görmedim ama. Çerçevesi şey. Baya bildiğin ee, tellik <gülüyor> yani o galiba, Çerçeve yoksa. Galiba kalması olarak. Yani çerçevesi yok galiba. Ama yine bir şey aldık Çerçevesi yani. yoksa ben sana söyleyeyim. Ee, 60 lira falandır onun maliyeti. Kaç bardan el değiştiriyor. Müzelerde dolaşıyor. Yani maalesef e, sanat konusunda çok fena aldatılıyoruz. İşte yani bir şeyi var, iyi bakılmış. Tuval üzerine yağlı boyaymış. Teşekkür ederiz. Tuval üzerine yağlı boya. Tamam. Dinleyicilerimize işte. teşekkür. 2 renk ederiz. var orada. 5,5. Hadi en kalitesinden kullandığı 20 lira olsun şeyi. 2 en fazla 3 renk var. Kreller de bazen gri de, O tıka akıllı adam ya. Bir canım oradan siyah beyazı Siyahlı oradan karıştırıyor. Şey oradan, Onun tek şeyi bizde bayıldık büyük ressam diye. Git bir grisi de para vermez işte o 1900 kaç Guernica'nın çıkışı? 35 falan herhalde, herhalde. 35-40 falan 1935-1940'lar O zamandan bu da iyi şey olmuş Ben bir de o bakarken bundan sonra hakikaten sanat eleştirisine yeni bir boyut getireceğim Azaz sürmüş Boya bitiyordu herhalde buralarına azaz sürmüş Çok doğru Hele bazen küçük oluyor Küçük tam... Bedava Küçük tablularda hiçbir şey yok ise de öyle küçük değil mi? Küçük tabi canım Küçük ya hiç bir şey yok Hadi renkten bayağı masraf yapmış desen desen. Koanika büyük, onda da renk yok. Yani buluyorlar bir şekilde e, sanatçılar buluyorlar yolu. Buluyorlar yolu. Bizi, bravo bandıra, tebrik yolu ediyoruz. Buduyorlar. Bir kere daha tebrik ediyoruz. O zaman isterseniz e, programımızı burada bitirelim Oktay. Hay hay. Yani biraz da sanat konuştuk. <gülüyor> ee, yani böyle bir ...popüler radyo programında sanata yer vermek bazıları diyor. Bir çılgınlık ama işte biz programda sanata da yer veriyoruz. Plastik sanatlardan bahsediyoruz. Bugün e, yüksek sanatlardan hangi programda bahsediliyor? Hiç. Hiç, Hiç. ve e, umarım bu son programımız olmaz. Çünkü bence böyle güzel dinleyiciler karşılığını buldu. Yarın eğer fırsatımız olursa ve bize yine mikrofon e, serbestlisi devam ederse manzara resimleri üzerine konuşacağız. <gülüyor> ve de e, çarşamba günü de enstallasyonda duvara matkap falan usta mı yapıyor onu sanatçı yapıyor? Sanatçı usta mı yapıyor? Nasıl karşılıyor Ne kadar tutuyor? Dübe, dübeliyle efendim vidasıyla. Kaç paraya çıkıyor? Bir bir <gülüyor> Kaba bir manzara resminin yapılması için e, gerekli olan boya <gülüyor> miktarı <gülüyor> kullanacak <gülüyor> fırça. O manzaraya gitmeye de gerek yok abi. Eskiden öyle bir şey vardı hani. Mesela bir uçurum yapacak. Hadi atla at arabasıyla bir hafta 10 gün yolculuk yapıp oraya evet. Şimdi bugün internetten şak, Hemen, indiriyor şak diye indiriyor fotoğrafı. Hani o masrafta olmadığından. Sevgili ve çok önce... da bir pif noktası vereceğiz madem yüksek sanat konuşuyoruz. Bir paleti ne kadar kullanabiliriz? Tabii bunları... onu da, e, o konuya da e, cevabını merak edenler Aman yarın kimselere söz vermesin diyoruz Ama şöyle bir ipucu verip 25-30'dan fazla da değil Tabii çok renkli bir şeyse Ama bir çayır, deniz, iki renk var Bir de fırça bakımı fırça bakımı. Onu, Çünkü baktık sıra ne yapacak Sanatçı onu daha fazla kullanabilir Çinlerin galonu ne kadar iç Hiçbir şey mükemmel bir gün olacak